Tekasür Suresi Necm 30 Çoğaltma yarışı Mezarlara girinceye kadar Sizi eğlendirip oyaladı. Kesinlikle Sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Yine kesinlikle Sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle Sizin düşündüğünüz gibi değil. Eğer ki Kesin bilgiyle bilirseniz çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz. Bir süre sonra onu gözle görürcesine gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. Sonra o gün siz nimetten kesinlikle sorulacaksınız.